569, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, kendisi için bir minber yaptıran Mısır valisi Amr İbnül As'a o minberi yıkmasını emretmesi, evet, Hazreti Ömer, Mısır valisi olan Amr İbnül As'a şunları yazdı, duyduğuma göre kendine bir minber yaptırmış ve ara sıra çıkıp insanlara tepeden bakıyormuşsun, acaba, sen orada ayakta durup Müslümanlar ayaklarının seviyesinde dururken senin orada ayakta dikilip onlara hitap etmen yetmedi mi, sana o minberi yıkmanı emrediyorum.